Daha önce ilan etmiş olduğumuz üzere Arapça ve Uluğul Meram şerhi dersleri başlayacak. Arkadaşlar yapılan istişare sonucunda 4 Ekim'de bu derslerin salı günü aynı günde başlama kararı alındı. 4 Ekim salı günü şu an için saat tam olarak netleşmese de Gün olarak 4 Ekim Arapça dersi ve Bullugul Maram Ahkam Hadisleri dersi Salı günü aynı gün beraber birlikte yapılacak. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bu ders saati de netleşir. Gelmek isteyen arkadaşlar henüz kaydını yaptırmamış, Arapçaya kaydını yaptırmamış arkadaşlar. Yunus hocamıza kaydını yaptırsın. Kendisinin de o derse geleceğini iletsin. Ona göre bir şekilde listeye adını koydursun. Geçen hafta kalmış olduğumuz İmam-ı bize zikretmiş olduğu bab yetimlere, kız çocuklarına, zavallı, miskin, zayıf insanlara iyi davranma, onlara ihsanda bulunma, şefkatli olma, mütevazı olma ve onlara kanatları germe ile ilgili baba giriş yapmıştık. Konuyla ilgili İmam-ı neve Allah'ın zikretmiş olduğu ayetleri ve bazı hadisleri okuyup şerh etmeye çalışmıştık. Bu hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ebu Hurayra 5. Hadis bu babın beşinci hadisi. Kitabın da bendeki sıralamasına göre 265. hadisi. Yani şu ana kadar bu kitabın 265 tane hadisini okuyup şerh etmeye çalışmışız. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bu ümmetin selefinin de ifade ettiği gibi ne var? Bir nur var. Yani bir aydınlık var. Kişi dinini öğrenmek istiyorsa kişi kendini sağlam bir limana çekmek istiyorsa, en güzel yer Allah'ın kelamı ve Peygamber'in sünneti. Dinimizi bu iki kaynaktan öğrendiğimiz sürece, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, dalalete düşmeyiz, sapıklığa düşmeyiz, ayrılığa düşmeyiz. Bu iki kaynağın dışına çıktıktan sonra eğer, İnsanların görüşleri, beşerin görüşü öne çıkar. Onlar Allah'ın kelamı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti gibi öne koyulur. Ve Allah'ın kelamı ve Peygamberin sünneti gibi muamele edilirse, o toplumda, o ümmette ihtiraf vuku bulur. Ayrılıklar ortaya çıkar. Bu şekilde de yeryüzünde fitne yayılır gider. Bizler de burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terhip ve terhip hadisleri olan salih amellere teşvik eden ve seyyiat, kötü, günah işlerden de alıkoyduran, onlarda Korkutan hadisleri okumaya çalışıyoruz. Önemli olan sadece bu hadisleri okumak değil, bu hadisleri okuyup amel etmek. Az önce namazda İmam kardeşimizin okuduğu gibi, ashab Cennet, Cennet ashabıyla, Ashab-ınlar, Ateş Ashabı hiçbir zaman ne değildir? Bir değildir. La yestevi. Aleykum selamu alaikum Ashabul cenneti humul faizun diyor. Allah s.a. Kur'an-ı Kerim'de. Cennet ashabı onlar ki faizun. Kurtuluşa ermiş. Hem dünyada hem ahirette. Tabi bu kurtuluşa giden yol nereden geçiyor? Önce tevhidten imandan sonra salih amellerden geçiyor. Bunun için bu okuduğumuz hadisler ve bunun dışında ki hadisler bizleri salih amellere teşvik etmeli. Tabii salih amelin tarifini hepiniz biliyorsunuz. Neydi salih amel? Allah'a halis olarak, ihlasla yapılan ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olarak yapılan ameller. Kul salih amellerde yarışmalı. Bunun bir göstergesi de yani cennet ashabından olmak istiyorsak bunun bir göstergesi de bu. Dünya hayatında eğer salih amellere yönelik gevşeksek, bir kesel, bir tembellik varsa bu pek de hayrı müjdeleyen bir şey değildir yani. Bu ümmetin en hayırlısı Nebi Aleyhisselatü Vesselam geceleri dizleri dişene kadar namaz kılarmış. Ebu Hurayr radıyallahu anh diyor ki Halil'im diyor, dostum diyor bana şu üç şeyi tavsiye etti. Bunlardan bir tanesi Habibim diyor bana şu üç şeyi tavsiye etti. Bunlardan bir tanesi diyor. Her ay ne yapmak? Üç gün oruç tutmak. Ve yani aleyhissalatü ashabına da bunları tavsiye ediyor. Salih ameller. Şimdi maalesef Şevval ayını bırakmak üzereyiz. Şevval ayına veda etmek üzereyiz. Salı günü ayın 29'u olacak. Çarşamba da ya Muharrem ayına girmiş olacağız ya da Şevval ayının 30'u olacak. Zılka'ate pardon. Kadı ayının biri olacak ya da şevval'in 30'u olacak. Yani şu anda eğer şevval ayı orucuna başlamamış olan kimseler, bu mübarek ayın faziletini, bu aya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayla ilgili haber vermiş olduğu kim Ramazan ayını oruçlar altı günde peşinden şevvali tutarsa, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olmuştur faziletini kaçırmış ol oldu. Geçenki dersimizde de söylemiştik. Kişi la yelûmenne illâ nefsehû Kendinden başka kimseyi ne yapmasın? Kınamasın, azarlamasın. Eğer kaçırdıysa bugünleri otursun şöyle bir mahrumiyet nedenlerini, mahrumiyet sebeplerini araştırsın. Neden allah Teala bizi faizun bu manada kurtuluşa erenlerden, bu orucu yakalayanlardan yazmadı, muvaffak kılmadı. Bu şekilde başka nafile amellerle bu gediği kapatmaya çalışsın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelip günahlarının bağışlanmasını isteyen sahabeye ne diyor? İstihbar etmesini isteyen sahabeye bana diyor ne yap? فَا ala عَلَى ذَٰلِكَ مِكَثْرَتِ Yani ben senin için dua edeceğim ama sen de bu konuda bana çokça Allah'a secde ederek ne yap? Yardım et, Yardım et yardımcı ol. Bir şeyler sun. Hele hele şöyle ahir zamanda arkadaşlar yani kefretü sucud çokça secde etmek olunca secdede kalmak. Çünkü kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde hali. Gecenin böyle son üçte birinde kalkıp secdede bulunmak o secdeyi şöyle uzatmak İnsan Rabbine yakın olduğu haldeyken Rabbine münacat etmesi, şu anda yeryüzünde olan fitnelerden, şüphelerden, şehvet duygularından kendini korumasını istemesi, onu gündüz uyandığı zaman günahlara, şehvet ve şüphelere koruyacak, koruma yardım olacak en önemli ibadetlerden bir tanesi. Ve şeytanın da şeytanın da insanı gaflete düşürdüğü en önemli ibadetlerden bir tanesi. Gece namazı ve gecenin bir bölümündeki o, uzunca yapılan secde. Namazdaki secde. Şöyle sağınıza bakın, solunuza bakın. Bu ibadete muvaffak olan kulların sayısının çok az olduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Neden? Çünkü orada necat var, orada Allah'ın izniyle kurtuluş var. Evet, konumuza dönersek. Ebu Hurayra radıyallahu anh Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel miskinu lezî terudduhu ettemratu ve ettemratan Miskin, zavallı, fakir Bir hurmanın yahut da iki hurmanın geri çevirdiği kimse değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Daha geniş bir manadan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Ve lallokumatu ve lallokumaten Bir lokmanın ya da iki lokmanın verdiğin zaman alıp Yeri giden insan değildir miskin, fakir. E kimdir o miskin? Diyor ki aleyhissalatü vesselam اِنَّمَا الْمِسْك۪ينُ الَّذ۪ي يَتَعَفَّفْ İffetli davranan insanlara ihtiyaç sahibi olduğunu belli etmeyen kanaat sahibi insandır diyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis muttefakun aleyh. allah Teala Bakara suresinde ne diyor? يَحْسَبُهُمُ cahilu اَغْنِيَا Bilmeyen, tanımayan kimse o fakiri öyle iffetli davrandığı için ne zanneder? Zengin zanneder. zanneder. Yani Allah-u Teala bu türden olan fakirlere ne yapıyor? Sena ediyor. Ölüyor. Ya bazıları var ki fakir yani ne fukahanın ıstıvahında teriminde ne de örf. insanların örfünde fakir ama oturduğu zaman bakıyorsun ki oturması da kalkması da hep neyden bahsediyor? Geçinememekten, fakirlikten, işinin çok kötü gitmesinden, bir şeylere ihtiyaç olduğunu bahsetmesinden. Ne Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fakir bu değildir. Fakir اَلَّذِي يَتَعَفَّ İffet sahibi kimsedir. Başka bir rivayette İmam Müslim, İmam Nevevi diyor ki, Befis Sahihayın Muharı ve, ve Müslimin yine rivayetinde, "Laysal miskinu alldi yatufo'ala nas terdhu lukma tu al Diyor ki, miskin, zavallı, fakir, insanlara gidip, insanlar ona böyle bir ekmek parçası, bir lokma, iki lokma verip geri gönderdiği insan değildir. Vattem ratu vattem böyle bir hurma, iki hurma verip geri gönderdiği kimse değildir. وَلَاكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذ۪ي لَا يَجُدُغِنًا يُغْن۪يهِ diyor, onu bir şeye muhtaç olmaktan kurtaracak bir şeye sahip olmayan kimsedir. وَلَا يُفْطَنُ بِهِي فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ Onun bu hali kimse tarafından fark edilmez ki ona bir sadaka verilsin, ona bir yardımda bulunulsun. وَلَا <gülüyor> يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسِ O da ne yapmaz zaten diyor. İnsanların arasında kalkıp da insanlardan bir şey istemez. Tabii, yani insan eğer zaruret haline ulaştıysa birilerinden bir şey istemesi, ilim ehli diyor ki caizdir. Ama durum zaruret halinde değilse, bir şeye muhtaç değilse bununla ilgili de çok şiddetli vaid, tehditler var. Allah Resulü ve Vesselam Bukhara ve Müslümünün diyor ki kıyamet günü o insan getirilir. Suratında diyor bir parça et dahi olmaz. Yani eti sökülmüş halde gelir. O dilenci, o insanlardan bir şeyler isteyen ve ihtiyacı olmadan isteyen. Yani bugün dünyanın her yerinde hemen hemen aynı hastalığa sahip olan insanlar var. Şeyh Muhammed Al-Useym'in Rahimahullah tab. Bu kitabın içerisinde zikrediyor. Kim insanlar var diyor. Öldükten sonra bir çıkıyor evinde, yastığının altında, evinde bir odada paralar. Milyonlarca, milyarlarca paralar. Ama adet edilmiş. Sokaklarda ne yapıyor? Dileniyor. Sokaklarda dileniyor. Kıyamet günü bu insanlar yüzlerinde et parçası olmadan yaratılacak. O şekilde onlar ne yapılacak? Hazar edilecek. Altıncı hadiste yine Ebu Hürayra radiyallahu anh Anin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem kal, sa'i alel ermeleti miskin diyor ki aleyhissalatü dul ve miskinlerin ihtiyacı için, gayret içinde olan, çaba sarf eden kimse, ke'l mucahidi fi sebilillah" Allah yolunda cihat eden bir kimse gibidir diyor. Bu da çok önemli. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadiste bizlere dul kalmış, ihtiyaç sahibi İnsanlara destek olmanın, onlara sahip çıkmanın, ecrinin Allah yolunda, sevabının Allah yolunda cihad eden kimse gibi olduğunu beyan ediyor. وَأَحْسَبُهُ qal Diyor ki Ebu Hureyir R.A. Şöyle dediğini de zannediyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. وَكَلْقَائِمِ الَّذ۪ي la يَفْتُرُ Gece hiç kesintisiz bir şekilde kıyam namazı kılan ve her gün oruç tutan, iftar etmeden, oruçsuz geçirmeden her gününü oruçlu olarak geçiren insan gibidir diyor. Bu hadis müttefakun aleyh. Burada görüyoruz ki arkadaşlar evet, dul kadınlar, muhtaç insanlar, fakir insanlara sahip çıkmanın ecri, sevabı o kadar büyük. Büyük. Yedinci hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yine bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Şerrut ta'ami ta'amul velime yumna'uha men ye'tiha ve yud'a ileyha men yabaha. Burada Aleyhissalatu vesselam başka bir edepten, başka bir ahlaktan bahsediyor bu hadis. Diyor, en şerli davet, yemekli davet ki burada daha sonradan gelecek bu Riyaz-ı Salihin'in ahkam bölümü var. Buradaki yemekli davetten kastedilen nedir? Sadece düğün yemeği mi? Yoksa genel manada yapılan her türlü yemekler mi? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bunların en şerlisi, gelmek istemeyenin ısrarla davet edildiği, gelmek isteyenin de, gelmek isteyenin de davet edilmediği, yarı yoldan çevrildiği yemeklerdir diyor. Yani fakirlerin içeri alınmadığı zenginlerin ise zorla sokulmaya çalışıldığı yemeklerdir. Yani bugün bunu çokça görüyoruz. Hele Ramazan ayından yeni çıkmış insanlar olarak böyle insanların birbirine riya olsun diye toplayıp zenginlerin iş adamlarının Sanatçıların verdiği yemekler çoğu bunlara benziyor. Yani yemeğin gayesi şu olması lazım bu manada. Fakire ne yapmak? İkramda bulunmak. Gelecekse fakir engel olunmamak. Nebi Aleyhisselatü başka bir ahlaktan bahsediyor. Bu yemekle alakalı. وَمَنْ yüce bir الدَّعْوَةَ فَقَدْ asallaha ve وَرَسُولَهُ Kim bu yemek davetine çağrıldıktan sonra icabet etmezse, davete icabet etmeyen bu kişi Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. İlim ehlinden birçoğu diyor ki bu den maksat sınırlı olan bir yemektir. O da düğün yemeğidir diyorlar. Düğün yemeği. Bazıları da var ki genel manada bütün davetleri buna katmış. Tabi bu davete icabet etmenin bazı şartları var. Yani bu hadisi duyduktan sonra Yavru nebursu gün sizi adam düğününe davet eder. Biliyorsunuz Düğünde kadın erkek karışık, davullar zurnalar çalıyor, içkiler patlatılıyor. Ya işte gitmezsek Allah'a ve Resulüne isyan ederiz diye de sakın ha, icabet etmeyin. Bunun şartları var. İlmehli. Bu şartlardan bahsederken diyor ki, öncelikle davet eden Müslüman olacak. Davet sahibi Müslüman ise onun davetine icabet etmen vacip. Eğer Müslüman değilse, Davetine icabet edebilir misin? Edebilirsin. Ama vacip değil. Yani senin gayrimüslim bir tanıdığın var. Adam düğün yapıyor. Seni buraya davet ediyor. Münker de yoksa eğer ya genel manada seni de, e, e, yemeğe davet ediyor. Bir münker yoksa buna davet edebilirsin. Çünkü Bukhari, İmam Bukhari rivayet etti bir hadiste. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisini davet eden bir e, Yahudi var. Medine'de onu davet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam bu Yahudi. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun davetine icabet ediyor. Tabi buradaki en önemli maslahat en önemli çıkar. O Yahudinin yahut da o gayrimüslimin İslam'a davet edilmesi olması lazım. Kalbinin İslam'a ısındırılması amacıyla yapılması lazım. Şayet yani gidip oraya böyle spordan, ekonomiden, iktisattan bahsedip İhtilafa düşülecek konulara girip kavga edip çıkacaksan değil. Diyor ki elime ikinci şart, bu seni düğüne davet eden adamın malının helal olması lazım. Diyor. Adamın bütün parası faizdense, bütün faizi içkidense, bütün parası karı işi içkidense, diyor buna icabet etmeyeceksin. İcabet etmeyeceksin. Şayet biliyorsun ki seni da düğüne davet eden adamın Yaptığı birçok iş var. Kimisi helal, kimisi haram. Burada diyorlar, icabet edebilirsin. Sen diyorlar, ilim ehli, bu adamın helal kazancına niyet ederek ya. Yani adam, tekel bahisi var. İçki satıyor, sigara satıyor. Böylece onun yanında ekmek fırını var. Seni yemeğe davet etti, düğüne davet etti. Davet masladıyla sen de gittin var ki ilim ehli, alimler, onun o fırından, ekmek fırınından kazandığı paraya niyet ederek gittiğin zaman, o niyetle gittiğin takdirde ne olur? Senin oraya gitmende bir beis yok. Caizdir. Ama bu adamın sadece tekel bayisi var ve sattığı şeylerin hepsi, orada sattığı sadece haram bir kazanç ise, oraya ne yapmayacaksın? İcabet etmeyeceksin. Üçüncü şart, davet edildiğin yerde münker olmayacak. Deminden dediğimiz gibi yani. Müzik, kadın erkek karışık, üstü başı açık kadınlar, içki gibi hususlar. Yahut adam seni düğüne çağırıyor. Biliyorsun orada mevlüt okuyacaklar. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan şefaat talebinde bulunacaklar. Medet ya şeyhimiz diye seslenip şey yapacaklar. Hep beraber ayağa kalkıp Hoş geldin ya Resulallah diyecekler. Böyle münker de varsa aynı şekilde ne yapmayacaksın? Buna engel olamıyorsan gitmeyeceksin. Dördüncü şart seni şahsınla davet ederse, şahsın adına davet ederse yani kardeşim Ahmet seni düğünme bekliyorum dersek. Eğer diyorlar genel bir davet varsa yani arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi düğünümüze bekliyoruz gibi diyorlar burada ne olmaz? Vacip yani farz olmaz. Evet. Sahihayn Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde ise diyor ki Aleyhissatu vesselam bis ta'amu taamul velimeti yud'a ileyha'l-agnia ve yutrakul fuqara." Velime yemeğin, yemek davetinin en diyor Aleyhissatu vesselam kötüsü en çirkini <gülüyor> Zenginlerin çağrılıp fakirlerin bırakıldığı davettir. Az sonra gelecek. Aleyhisselatü vesselam. İnne mâ tunsarûna bid'i'afikum. Sizler zayıflarınız, aranızda olan o fakirleriniz sayesinde size yardım ediliyor. Onların sayesinde yardım olunuyorsunuz. Diyor aleyhisselatü vesselam. Yani fakirlerden uzak yaşamak, Sofralardan fakirleri uzak tutmak, onları kovalamak pek hayrın alameti değil. Sekizinci hadis Enes radıyallahu an Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men ale cariyeteyn hatta <gülüyor> tebulughâ. Kim iki kız çocuğunun bakımını üstlenirse... Burada bir fazilet var. Hem kendisinin kız çocuğu olabilir, yetim iki kız çocuğu olabilir, fakir iki kız çocuğu olabilir. Bunların bakımını kim üstlenirse diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hatta tebuluğa buluğa erene kadar. Caa'yumal <câ> kıyameti ana <ene> vahu khatini diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet günü bu adam Aleyhisselatü Vesselam parmaklarını birleştiriyor diyor ki. Kıyamet günü. Ben ve o adam böyledir. Böyleyizdir diyor. Yan yana. Onun için bu da ayrı bir fazilet. Kız çocuğu sahip olanlara yahut gariban yetim kız çocuklarına bakanlara. Tabi bakmakla sadece kastedilen onun elbisesi onun kılığı kıyafeti değil arkadaşlar. Onun terbiyesi eğitimi, dini eğitimi, Allah'ın kelamının öğretilmesi, namazlara teşvik edilmesi, yani Müslümanca bir kadın olabilecek altyapıyı elde etmesi de bu bakıma geliyor arkadaşlar. Yani biz hamdolsun kızları büyüttük diyor adam. Hatta evlendirdik, şöyle yani yetiştirdik de adamın kızlarını bir görüyorsun. Hiç, yani başörtüsü başındaki var yok belli değil, üstünün kıyafet İslami değil, oturması kalkması İslami değil. E ne nasıl yetiştirdin? İşte açta bırakmadık, açıkta bırakmadık, yedirdik, doyurduk. Bunu kastediyor. Dokuzuncu hadis, Aisha radıyallahu anha, "Dahalet alayi imra'atun vama'a ibn Tani." Leha. Ayşe radıyallahu anha bize evinde yaşanan bir olaydan bahsediyor. Evinde vuku bulmuş bir hadiseden haber veriyor. Şayet Ayşe radıyallahu anha bizlere bu türden rivayetler yapmış olmasaydı bu dinin birçok yönünü ne yapmış olamazdık? Öğrenmemiş, öğrenememiş olurduk. Yani bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinde, dairesinde meydana gelen, yaşanan olaylar. Ashabtan kimse yok. Müminlerin anası Ayşer Adıyallahu Anha var. Bu yaşanan olaylardan bir tanesi de bu hadis. Ayşer Adıyallahu Anha diyor ki bir gün evde oturuyordum. Otururken diyor bir tane kadın yanıma geldi. Yanında da diyor bir Kadının iki tane kız çocuğu var. فَلَمْ تَجِدْ عِنْد۪ي شَيْاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَهِ Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, tabii kadın şeyler dileniyor, bir şeyler istiyor, muhtaç. Ayşe radıyallahu anha bakın ne kadar ilginç bir şeyden, ifade, bir şeyden bahsediyor bizlere. Diyor ki evde kadına verilebilecek bir adet, tek bir tane hurmadan başka bir şey bulunmadı, bulamadık diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evi burası arkadaşlar. Ve bu evde bu kadına bir şeyler isteyen kadına verilebilecek bir şeyler bulunamıyor. Ama ona rağmen bu eve gelen gidenler var. Bugün dolaplarımız, ev, evimiz, çekmecelerimiz erzak yemek fışkırıyor. Buna rağmen evlerimize ne fakir geliyor, ne gariban geliyor, ne eş dost geliyor, ne arkadaş geliyor. Öyle Avrupa'yı kendine munhasır televizyonun karşısına geçip televizyon seyreden evde artık rahmetin meleklerin kalmadığı bir hayata düşmüşüz. Çabalamaya çalışıyoruz, kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Şeyh sâlel Uthaymin Rahimahullah çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> evlerinden bir ev olan Ayşe'nin evinde <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kadınları arasında en sevimlisi olan Ayşe'nin evinde diyor. Yiyebilecek bir hurmadan başka bir şey çıkmıyor. Ne ilginçtir diyor, ne şaşırtıcı bir durum. Bugün diyor, gelin de bir evlerimize bakın. Şöyle dolaplarımızı bir araştırın diyor, neler çıkar. Sonra şu şok edici soruyu soruyor Şeyh Muhammed Sallallahu aleyhi ve rahim Niye diyor, bu dünya bize bol bol verilirken onlara verilmedi? Her türlü yemeğin her türlü çeşidi bize veriliyorken onlar niye bunlardan mahrum kaldı? Onlardan biz üstün olduğumuz için mi? Yoksa problem, sıkıntı bizde mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Enbiya Suresi'nde وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitneten, Sizlere bir imtihan olsun diye fitne olsun diye sizleri Hayır, iyiliklerle ve şer, kötülüklerle ne yaparız? Sınav ederiz, deneriz, imtihan ederiz. Yani sadece imtihanın sıkıntılı durumlarda olduğunu zannetmeyin arkadaşlar. Yani imtihan bollukta da imtihan. Bakıyor Allah Teala, ne yapıyorsun sen? İşler iyi gidiyor ama sen Hala bir şeyleri zorluyorsun. Bir yerlerden pisliğe bulaşmaya çalışıyorsun. Kıyısından, köşesinden, ucundan. Kendini de iyi yolda zannediyorsun. Diyorsun bak yani başımızda bir sıkıntı yok. Her şey de yolunda gidiyor elhamdülillah. Öyle değil arkadaşlar. Her şey yolunda gidiyorsa, her şey iyiyse orada bir problem var. Ayşe <gülüyor> radiyallahu anh'a diyor ki فَاَعْتَيْتُهَا <gülüyor> اِيَّهَا Aldım hurmayı kadına verdim. Tabi burada da sahabenin ve peygamber hanımlarının bir fazileti ortaya çıkıyor. İsar. Başkalarının kendi nefislerine ne yapıyorlar? Tercih ediyorlar. Bir tane hurma var. Normalde ne yapılır? Ya bu biraz sonra bir lazım olacak. Ben kemiririm der. Kusura bakma deyip gönderebilir. Ama tevekkül. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki aldım hurmayı kadına verdim. ve lem taakul minha Kadın da bu kendisine verilen hurmadan da hiçbir şey yemiyor. Çocuklarına veriyor. Summe qamat fa kharajet. Fa qasamatha bayna ibnateha ve minha. Alıyor hurmayı iki parçaya bölüp çocuklarına, kız çocuklarına verip çıkıp gidiyor kadın. Diyor ki ayşe radıyallahu anhâ, "Fedâkallen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem, "Aleyne fa ahbartuhu bir Aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi, girdi. bir Aleyhissalatu vesselama yaşadığım diyor bu olayı anlattım, haber verdim. O da dedi ki diyor, "Feqal men ubtiliye min hazihi albanat bişey'in." Allah kimi kız çocuklarıyla imtihan eder? Bu şekilde kız vererek onu kimi imtihan eder de? Fa sene ilehunna ve onlara ihsanda bulunur. İyilikte, güzelliklerde bulunur. Deminki hadisin Şerhinde olduğu gibi. bakımını üstlenir. Dini ve dünyevi. Bunu yaparsa KUNNE LEHU SİTRAN minennar. Bu kız çocukları ona kıyamet gününde ateşten bir hicap bir perde, bir duvar olur. Bunun tam tersi de Allah muhafaza. Kız çocuğu almış başını kafasına göre dolaşıyor. Kafasına göre giyiniyor. Kafasına göre yaşıyor. Babanın da hiç ses çıkmıyor. Aslında baba kendi kuyusunu kazıyor farkında değil. Kendi amellerinden hesaba çekileceği kadar o kızın hesabı amellerinden de ne alacak Baba hesaba çekilecek. Yani kendinin derdi yetmiyormuş gibi Allah'ın huzurundaki hesabı ona yetmeyecekmiş gibi bir de bakıyorsun ki karşısına ne çıkacak? kızın hesabı çıkacak. Çoluğun çocuğun hanımın hesabı çıkacak. Onun için pek rahat olmamak lazım. Ya yani her şey güllük gülistanlık, gülüstandır değil arkadaşlar. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam gece namaza kaldırmak için bağırıyor hanımlarını, damadını, kızlarını. Yani peygambere ve ashabına baktığınız zaman böyle bir telaşta Uçağın insanlığına baktığınız zaman hanım hanımının gayrimeşru ihtiyaçlarını giderme telaşında adam. Hanımını sinemaya götürüyor. Çoluğun çocuğunu sinemaya götürüyor. Televizyon değişmesi lazım. Televizyon değişiyor. Bunun çabası, koşturması bu tarafta. Bu ümmetin, selefinin, sahabenin, sahabenin çabası bu tarafta. Onlar namaza uyandırıyorlar. Çocuklara ne diyor abi, Arefe günü oruç tutturduk diyor. Arefe günü. Hatta diyor onları oyuncaklarla bir şeylerle ne yapardık? Oyalardık. Sahabeler böyleyken şimdi maalesef insanlar ne halde eğer? Bu hadisi de bu hadiste muttefakun aleyh olan hadislerden. 10. hadisimiz bu kıssaya benzer bir olay. Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki, ''Câetni miskînetun tahmilü b'neteyh ib'neteyni lehâ.'' Bana diyor, bir gariban kadın geldi. Kucağında iki tane kız çocuğu vardı. ''Fe et'amtuha thalâse temarat fe a'tat kulle vâhîdetin minhûmâ temrâten ve rafâ't ilâ fîhâ Bu gariban kadına diyor, üç tane hurma verdim. Bakın, yani hurmanın olduğu topraklar. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde hurma yok. Buzdolabı yok. Akşama çıkacaklarını bilmeyen ve bunu bu şekilde iman ederek yaşayan insanlar bunlar. Biz ise sanki 65'i garantileyecekmiş gibi yaşıyoruz. Yatırımlar o şekilde. Borçlar o şekilde. Değil mi? Emekliliğimizi hayal ediyoruz. Onları düşünüyoruz. Üç tane hurma var evde. Başka rivayetlerde ne diyor? Bir hilal geçerdi. Bir hilal doğardı. Bir hilal daha doğardı. Bir hilal daha doğardı. Üç ay geçiyor. Peygamberin evinde diyor hurma ve sudan başka bir şey olmaz. Ateş yanmazdı. Yani yemek pişmek için ateş yanmıyor yani. Ama bütün bu şeye rağmen biz hayattan korkuyoruz. Değil mi? Başımıza gelecek olan sıkıntılar. Yarından korkuyoruz. Onlarda böyle bir korku yok. Elindeki olan tek hurmayı ne yapıyor? Çıkarıp veriyor. Çünkü rızık diyor Allah'a. Allah gönderecek rızık. Tevekkül var. Tabi kadına 3 hurma veriyor. Kadın 2 tane hurmayı 2 kıza veriyor. Bir tanesini kendisine alıp yiyecekken bu gariban kadın Feset'at 'ametha ibnetaha. O iki kız çocuk Annesinin elinden o hurmayı istiyorlar. Ana yüreği dayanamıyor. فَشَقَّتِ اتَّمْرَةَ الَّت۪ي كَانَتْ تُر۪يدُ اَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا Kadın, anne, yemek istediği için, ağzına uzatarak yemek istediği o hurmayı dayanamayıp, onlara bölüp, tekrardan çocuklarını, kız çocuklarını veriyor. فَاَعْجَبَنِي شَعْنُهَا Aişe radiyallahu anh'a diyor ki, çok hoşuma gitti bu kadının bu durumu, bu Çocuklarına davranışı. فَذَكَرْتُ الَّذ۪ي صَنَعَتْ لِرَسُولِ Sallallahu aleyhi وَاَلْيَوْا سَلَّمُ Bu kadının yaptığı bu davranışı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la paylaştım. Ona bahsettim. فَقَال <gülüyor> Dedi diyor Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ kat قَدْ اَوْجَبَ لَهَا <gülüyor> بِهَا Allah-u Teala bu kadına yapmış olduğu bu davranışlar ve bu hurmaların çocuklara vermesinden dolayı bu hurmalar karşılığında cenneti o kadına vacip kıldı. Yani kadın, anne, çoluğuna, çocuğuna bakarken, gece ağladığı zaman uykusunu feda edip emzirirken şunları hatırlayıp, Allah razı için bunları yapsa, mükafatı çok büyük. Mükafatı çok büyük. اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ Ya da diyor ki, aleyhissalatü vesselam, bu hurmalarla allah Teala bu kadarı ne yaptı? Ateşten... Azat etti. Ateşten çıkardı. Bu hadisi de İmam-ı Müslim rivayet ediyor. 11. hadis An Ebi Şureyh Huvaylid İbni Amr El-Huzai radıyallahu anhu kal. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme inni uharrücü hacca zayıfeynil yetimi vel mar'a. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kadın ve yetim kimselerin zayıf kimselerin hakkını çiğneyen insanlara diyor ben bir mesuliyet görüyorum. Onların bu konuda günah işlediğini görüyorum diyor. Esat yani bir insan hanımı olur, annesi olur, akrabası olur, bir bayan, fakir, gariban komşusu olur. Yahut yetim bir insanın hakkını çiğneyen kimse ne diyor? binah vardır. 12. hadis. An Mus'ab ibn Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhuma kal Ra'a sa'dun enne leu fadlan ala men dunehu Sa'd radıyallahu anh kendinde böyle biraz üstünlük görüyor. Tabaka olarak, mal mülk olarak, mevki olarak. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki ''Hel tunsarûne ve illa illâ bidu'âfâikum'' Sizler, fakirleriniz sayesinde, zayıflarınız sayesinde, o kendinizden küçük gördüğünüz insanlar sayesinde ne yapılıyorsunuz? Rızıklandırılıyor ve yardım ediliyor. Sizlere yardım olunuyorsunuz. Yani gelen rızkın sana yapılan Allah tarafından desteğin neyi var arkadaşlar? O fakirin senden aşağıda olan bir adamın payı var. Ravahul Buhari. Mürsel olarak fe inne Musab ibn Saad Çünkü Musab Tabi'i. Saad'ın oğlu. Saad ibn Abi Waqqas'ın oğlu Musab Tabi'i. Tabi'inin rivayeti ne oluyor? Mürsel oluyor. Ravahu el Hafız Ebubekr el Berkani fi sahihihi Muttasilen an Musab, an Ebi'hi. Ama Hafız Ebubekir Bekir El burqani bu rivayeti Musab'ın babasından naklettiğini bize zikrettiği için onun rivayeti ne oluyor? Muttasıl evet. rivayet oluyor. Bu Bap'taki son hadisi biz alıyoruz arkadaşlar. 13. hadis. Ebu Darda U'imir radiyallahu anh kal semih tu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim şöyle derken. Bğûnid du'afâ. Bğûnid du'afâ. İlim ehli diyor ki, fakirleri bulmamda, zayıfları bulmamda, aramada bana yardım edin. Yani bana gösterin. Fakirleri bana haber verin. Fe innemâ tunsarûne ve turzakûne bidu'afâ ikum. Sizler, zayıflarınız, sayesinde rızka ve yardıma masar olmuyorsunuz. Onun için arkadaşlar, yani garibanlarla oturun. Onların evlerini ziyaret edin. Onların dertlerini dinleyin. Toplumda şöyle bir şey olmuş, maalesef. Bir fakir gördüğün zaman, bir fakirin hikayesini, kıssasını başından geçenleri dinlediğin zaman, birileriyle paylaştığın zaman hemen insanlar şu tepkiyi verdiğini görüyorsun. Ya, Bırak onlar yalancıdır. İnanın arkadaşlar yani biraz şöyle fakirler hakkında sağınızda solunuzda bir araştırma yapın. Şu çağda şu günümüzde şu bolluk içinde yaşadığımız dönemlerde bir akşam, iki akşam, üç akşam yemek bulamadığından dolayı o geceleri aç geçirmiş insanlar biliyorum ben. Oturmuşlar çoluğuyla çocuğuyla evde bekliyorlar. İnsanların haberi yok. Yani kendimize bakarak, sağımıza, solumuza, çevremize bakarak hala bu çağda, bu dönemde böyle de insan kalır mı? Her tarafta bolluğu görüyorsun. Marketler tıklım tıklım demeyin, inanın. Biraz öyle bir araştırın. Etrafınızda, komşunuza sorun deyin. Tanıdığın fakir insanlar var mı? Temizliğe giden temizlik yapan, merdiven silen ve onların biraz hikayelerinden başından geçen olayları bir dinleyin. Göreceksiniz ki insanlar hangi durumda yaşıyorlar? Yani bu modern hayat, kapitalist hayat, toplumu öyle bir hale getirmiş ki merhametsiz olmuş insanlar. Ya bırak diyor kardeşim, diyor. insanlar yalancı olmuş. Evet, yalancı olan insanlar var. Ama bu şu demek değil. Onun dışında samimi olan, fakirliğinde sadık olan, doğru olan insanların Yokluğunu da göstermez. Bu baptan sonraki diğer bap, Bab-ül vasiyeti bin Nisa. Kadınlara iyi davranma konusunda, güzel davranma konusunda vasiyet, öğüt. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğütleri bahsi. Bu bahsi Allah nasip ederse önümüzdeki cumartesi gününe saklayacağız. Şimdilik bunlarla yetenelim. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve Evet. İki tane soru olduğunu söylüyor arkadaşlar. Konuyla alakalı sorular varsa. Yok. Konuyla alakalı Nedir? Soruları alalım. Bir tanesi İsa soruyor. Mürşide tabi olmak şart mıdır? diye. Evet. Kardeşimiz diyor ki mürşide tabi olmak şart mıdır? Maalesef bugün yani insanlar İnsanlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da haber verdiği üzere birçok fırkaya, birçok cemaatlere, birçok ayrılıklara bölünmüş, gruplara ayrılmışlar. Ve herkes kendi bulunduğu yerin pazarlamasını yapıyor. Eğer insanlara Allah'ın kelamı öğretilmez, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti öğretilmez, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına getirdiği sahabenin yaşadığı din öğretilmezse Orada insanlar hikayelerle, masallarla uyutulmaya çalışılıyor. Ve insanların da kendi nefislerini şöyle tatmin etmesi isteniliyor. Eğer gerçekten cennete gitmek istiyorsan, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan bir murşide bağlanman lazım. Bir adama bağlanıp, bir kişiye bağlanıp, onun peşine takılıp, ondan her türlü desteği istemen lazım. Böyle bir Allah'ın dininde, allah Teala'nın kelamında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde Nebi aleyhissalatü vesselamın dışında bir mürşide, ne demek mürşid? Yol gösteren. <gülüyor> bir mürşide bağlanmanın şart olduğuna dair hiçbir şey yok. Maalesef bugün insanlar kendi varlıklarını devam ettirebilmek için zavallı insanları, köyünden kalkmış gelmiş yahut şehirde yaşayıp duyguları sömürülmüş insanları bu şekilde etrafına toplayıp zıplatıp hoplatan da var, cebinden parasını alan da var, ırzına namusuna geçen de var, böyleleri de var. Daha böyle düzgün gözüküp biraz böyle kitaplan ilimden uğraşır gibi gözükenler de var ama bunlar da sonuçta baktığınız zaman bu insanları manevi yönden ve maddi yönden sömürüyorlar. Yani adama doğru adresi gösterip, kardeşim tevhid budur, Allah'ın dini budur, bütün peygamberler bunun için gönderilmiş, Allah'ın birlenmesi için gönderilmiş demeyi öğretmesi yerine ne öğretiliyor? Murşit budur, bu çağın gavusu azamı budur, onun sayesinde ayakta duruyoruz, onun sayesinde Allah bizim felaketten, felaketten, depremden, şundan, bundan koruyor, muhafaza ediyor... Eee o zaman sen direkt Allah'a ulaşamayacağına göre ibadetini ona yönel ki, başını sıkıştığı zaman onu yardımına çağır ki diyerek insanların mürşide bağlanmaya, ikna etmeye çalışıyorlar. Allah'ın dininde kesinlikle böyle bir şey yoktur. Evet. Nedir? Bu biraz uzun ben özetliyorum. Arkadaş 3 yıl önce kayıt Evet. tövbe Evet. Tövbe etmeden önce askerlik yapmış. askerde bir yıl namazını kılmamış. Hatta evet. olduğuna inanarak oradan kılmamış. Şimdi tövbe etmiş. Elhamdülillah. Sefer. Ve bu namazları bir görüş kaza et diyor, bir görüşse etme diyor. Hangisini tercih etmeliyim? O bir yılı tövbe edeyim, kaza mı edeyim? Diyeyim? Yani geçen aynı soru Şeyh Muhammed el-Hümeys hocamıza da soruldu. Bir önceki sohbette bize de soruldu. Öncelikle Allah hamdolsun ki bu kardeşimiz bu dalaletten, da bu sapıklıktan kurtulmuş. Sahabeden rivayet olunduğu üzere hariciler hakkında ne diyor? Abdullah ibn Ömer. Müşrikler hakkında, kafirler hakkında inen ayetleri geldiler, Müslümanlara uyguladılar diyor. Aynısı bugün de devam ediyor arkadaşlar. Ayetlerin tefsirine bakmadan, sahabenin yorumlamasına, tefsirini anlamasına bakmadan, ehli sünnet vel cemaat'in anlayıp yorumlamasına bakmadan bu ayetleri, bu hadisleri alıyorlar. Özellikle tehdit ayetlerini, vaid ayetlerini ne yapıyorlar? İnsanları tekfir ediyorlar. Yöneticileri tekfir ediyorlar. Allah'ım hamdolsun ki kardeşimiz bu metottan, bu yoldan kurtulmuş. Bazı ilim ehli bilerek terk edilen namazın tarihini o kimseyi kafir olarak görüyorlar. Bu süre içinde terk ettiği, kılmadığı namazların iadesinin olmayacağını söylüyorlar. Çünkü allah Teala Kuran-ı Kerim'de diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz, müminlere belli bir vakitte farz kılınmış bir ibadettir. Yani belli bir vakit. Girişi ve çıkışı belli. Vaktin girişi, başlangıcı ve vaktin bitişi. Bu iki vaktin ne başlangıcında önce ne de çıktıktan sonra bu namazı ne biz? Kılamayız. Yani öğlen namazının başlangıç vakti den önce öğlen namazını kılabilir miyiz? Kılamayız. Öğlen namazı çıktıktan sonra o namazı kılmamız mümkün mü? Eğer şer'i bir özürümüz, özrümüz yoksa, udutkanlık ve <gülüyor> uyku hali dışında kılamayız. O halde bilerek terk edilmiş, bilerek kılınmamış e, namazların... Ee, bu şekilde kazası yoktur. Bu kimseler tövbe edip ne yapacaklar? Pişmanlık ifade edecekler ve bol bol nafile namazları kılacaklar. Evet. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedan la ilahe illa et.